Açık Radyo'da Altın Saatler programını dinleyeceksiniz. Bugünkü programı Mehmet Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Muzaffer Tunça ve Ben Gürhan Ertür birlikte sunacağız. Programın kaydını Selahattin Çolak gerçekleştiriyor. Telefon numaramız alan kodu 212 343 40 40. Elektronik posta adresimiz açıkradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Defne Demirer'e teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim bugün iki konuğumuz var. Barış Erkuş ve Şeref Polat. Hoş geldiniz. programımıza. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Merhaba. Merhabalar. Evet. E, her iki konuğumuzla e, Düzce depremini geçen hafta konuşmuştuk. Bu haftada yine Düzce Depremi'nde e, ki e, enteresan noktaları konuşmaya gayret edeceğiz. Çünkü e, Barış Erkuş ve Şeref Polat arkadaşlarımız bölgede incelemeler yaptılar. O incelemelerin sonuçlarını alacağız. E, ben Nuray Hocam size devredebilir miyim e, evet. konuyu? Buyurun. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz arkadaşlar. E, biz bu e, Düzce depremini geçen hafta bir kapsamda ele almaya çalıştık ee, ve e, Okan Tuysuz hocamız jeolojik bakımdan depremi değerlendirdi. Doktor Eren Vuran arkadaşımız ise e, evvelki hafta orada yaptığı e, bir günlük gözlemlerinin sonuçlarını aktardı. Daha sonra siz de oraya gittiniz ve e, herhalde e, belli bir ayrıntıya kadar hasarı, yani saha gözlemleri yaparak, yapısal hasar bakımından depremin etkilerini e, değerlendirmeye çalıştınız. E, bu depremin tabii en önemli taraflarından biri, ee, ölçülen veya hesaplanan e, moment manyetüdüne göre yani işte 5-10'da 9 ila 6-10'da arasında değişiyor bu hesaplayan kurumların değerlendirmelerine göre bu büyüklükteki bir depremde pek beklenmeyecek ölçüde yüksek ilmelerin AFAD'ın e, ilme ölçer şebekesi tarafından ölçülmesi bu ilginç bir değer yani e, bunun bir kere e, nasıl değerlendirdiğinizi size soracağız. İkincisi ise yine e, edindiğimiz, şimdiye kadar edindiğimiz bilgilere göre e, mevcut yapısal hasar e, bu, bu denli yüksek ivmelerle orantılı olmayacak derecede düşük. Ama burada tabii yapısal hasardan bahsediyoruz maalesef. Basında hasarın çok büyük olduğu çeşitli özellikle görsel medyada işte resimlerle, videolarla açıklanmaya çalıştı. Ancak ben kişisel olarak televizyondan olayı izleyen bir kişi olarak o gösterilen hasarların büyük çoğunluğunun, belki de hepsinin yapısal olmayan hasar olduğunu, dolgu duvarı hasarı olduğunu ben bile anladım televizyondan. Niye daha sonraki değerlendirmeler de o doğrultuda oldu. Bu konuda da sizin görüşlerinizi açık bir açıklamanızı rica edeceğiz ve nihayet tabii bu bu denli düşük yapısal hasarın muhtemel nedenleri ne olabilir? O konuda ki değerlendirmelerinizi alacağız. Şeref Bey isterseniz sizden başlayalım. Ee, nasıl e, değerlendiriyorsunuz genel durumu? Şimdi bu depremdeki ivmelerin yüksek olması tabii sizin de dediğiniz gibi ilginç. Benim yani bir şeyim var, yorumum var. Tabii ben bu konuda uzmanı değilim ama gördüğüm kadarıyla e, faydaki rise time dediğimiz bu kılma ile ilgili, e, ani kılma ile ilgili sürenin ben çok küçük olabileceğini düşünüyorum. Yani ivmenin o yüzden yüksek olabildiğini düşünüyorum. Diğer konu, ivmeler yüksek olmakla beraber süre çok kısa. Yani çok fazla bir çevrimsel döngü oluşturacak kadar bir şey yok deprem. Evet, beş saniyede falan bitiyor yani evet, depremin yani, kuvvetli kısmı. Evet. Aynen öyle. Çok kısa bir sürede olmuş olması bence yapısal hasar görmememiz... Yani net tabi sebeplerden biri olarak görüyorum. Burada birçok faktör olabilir. Birincisi çok kısa olması bence bir faktör. Ee, i̇kincisi Düzce bölgesindeki yapılan yapıların çok büyük bir kısmı 99 depreminden sonra ama bunun da çok büyük bir kısmı son 7-8 sene. Yani ben aneta Düzceli olduğu için o bölgeyi iyi bilirim. Ee, Düzce özellikle 2015'ten sonra çok büyüdü. Çok büyüdü derken tabii İstanbul'la karşılaştırılabilecek bir şey değil ama kendi ölçeğinde çok ciddi nüfus aldı ve çok sayıda yeni apartman binaları oluştu. Bu yapılar ve oldukça iyi imal edilmiş yapılar. Yani gelip gittikçe gözlemlediğim kadarıyla imalat kalitesi de fena olmayan beton yapılar. Son dönemlerde özellikle malzeme kalitesiyle ilgili Türkiye'de çok ciddi bir gelişme var. Yüksek mukametli beton kullanılıyor. Daha kaliteli çelik malzemeler kullanılıyor. Dolayısıyla yapısal kalitenin eskiyle oranlanmayacak derecede çok daha iyi durumda olduğu kesin. Artı yeni yönetmeliğin yani 97 ve sonrasında gelen yönetmeliklerin çok pozitif etkisi de olduğu kesin. Bütün bu faktörlerin yanında, sizin yanınızda bu konuyu benim söylemem çok doğru değil ama bu yapıların çok rijit yapılar olduğu, çünkü dört katın üzerinde pek yapı yok düzcede. Bu kadar rijit yapılarda çok büyük bir ihtimalle zemin yapı etkileşiminden dolayı da yapılara gelen etkilerin azaldığını düşünüyorum. Bu sebeplerle hepsini bir araya topladığınızda sanırım yani hasar olarak niye yapısal hasar bizim gözlemleyemediğimiz ben düzenin her yerini gezdiğimi iddia edemem belki bir iki yapıda bizim görmediğimiz vardır alan büyük bir alan ama genelde de bizim konuştuğumuz insanlar da aynı şeyleri söylüyor bölme duvar hasarları haricinde bir hasar gözlemleyemedik bunun haricinde işte fabrikalarda bazı fabrikalarda maalesef sıkıntılar var ama Yapısal sıkıntılar değil. Mesela bir cam fabrikasında çok ciddi camlarda, stoplanan camlarda hasar gözlemlendi. Biz kendimizde işte bir e, gross markette çok büyük rafların yıkıldığını gözlemledik. Ama yani baktığınızda bunlarda bu kadar büyük imelerin gözüktüğü bir yerde fazlasıyla normal. Çünkü gittiğimiz ve gözlemlediğimiz raflarda bu mesela önemli konulardan biri bence esas. Türkiye'de önümüzdeki dönemde özellikle lojistik sektörünün bu kadar büyüdüğü bir alanda ciddi tartışılması gereken bir konu. Çünkü raflarda yapısal elemanlar gibi davranan büyük raflar, bu raflar bunların tasarımı ile ilgili maalesef mevzuatımızda herhangi bir yönetmelik yok. Gördüğümüz raflarda da biz çok ciddi tasarımsal kusurlar gözlemledik. Benim kısaca söyleyeceğim bu. Yani e, Tamamen bu söylediğimiz sebep, yani konuştuğum sebeplerden dolayı ben pek de bir yapısal hasar gözlemlemediğimizi düşünüyorum. Barış Bey de e, sanırım yanımda. o da kendi fikrini söyleyecektir bu konuda. Evet, evet. Teşekkürler Şeref. Ben başta söylemeyi ihmal ettik. Doktor Barış Erkuş ve Doktor Şeref Polat. Deprem mühendisleri arkadaşlarımızdır veya diğer de işte yapı deprem mühendisi yani yapıların depreme dayanıklı tasarımı konusunda hem akademik hem de geniş ölçüde uygulama deneyimi olan arkadaşlarımızdır. Onların özellikle yapısal hasar konusundaki izlenimlerini bu nedenle rica ettik. Ee, Barış Bey, sizin de görüşlerinizi alarak devam edelim. Ee, tekrar merhaba. Ee, Şeref Hocamızın e, belirttiği gibi, tabii bir günlük bir ziyarette elimizden geldiğince farklı yerleri gezmeye çalıştık Hücre'de. Ee, yapısal olmayan hasar anlamında e, gözlemlediğimiz bir iki katlı bir e, konut yapısı oldukça yeni, e, taşıyıcı sistemi Asmolen olan, bir konut yapısı ve e, tam lokasyonunu tabi şu anda e, bu radyo programında belirtmek zor ama e, epicenter yani depremin merkezine yaklaşık olarak 10 ila 15 kilometre uzaklıkta olan bir konut. E, bu konutta e, bir e, beams tabir edilen oldukça rigid bölme duvarların olduğu bir yapı e, ama e, en basit e, yapısal harekette hasar alabilecek e, derecede mukavele düşük bir bölme duvarlarının olduğu bir yapı. Bu yapının nere, neredeyse her katında her odasında yapısa olmayan hasar gözlemledik ama. ya yani, dolgu duvarı hasarı. Dolgu duvarı hasarı. Yapısa olmayan eleman. E, evet tabii tabii. Dolgu duvarı hasarı. Bunu e, düzelttiğiniz için teşekkür ederim. Ama bizim bilgimizi çeken bu binanın hemen yanında e, depremden hemen sonra yapılmış. Ya da depremden önce yapılmış. 99 depreminden sonra. 99 depreminden sonra hemen sonra yapılmış. 99 depreminden hemen e, görmüş ama güçlendirilmiş yapıların olduğu bir yani belki aralarındaki mesafe 50 metre, 100 metre gibi yapıların hiç neredeyse dışarıdan bakıldığı zaman hasar almadığı ve o yapılarda yaşayan kişilerin de bölme duvarlarında, yapısı olmayan elemanlarında hem yapısal hem de yapısı olmayan elemanlarında hasar oluşmadığını ifade ettiği yapıların bulunduğu bir bölge. Ve burası dediğim gibi 10 ila 15 kilometre mesafede bu deprem merkezine. Sonuç olarak baktığınız zaman yani yapısı olmayan hasarların da Birçok parametreye bağlı olabileceğini, bu 5-6 konutluk ziyaretimizde biz de gözlemleyebiliyoruz. İşte kullanılan bölme duvar tipi, belki zemin koşulları, binanın çok yeni olmasından kaynaklı, belki oturmaların henüz tamamlanmamış olması gibisinden çok farklı nedenlerin olabileceğini, yani yapı bazlı aslında biraz da yapı bazlı bakmak lazım. Hasarları daha detaylı anlamak için. Bu birinci binaydı. İkincisi bir market. Ee, e, özellikle büyük uzun rafların yaklaşık olarak 10 8 metre 8, 8 metrelik rafların olduğu e, ve e, binanın da aslında iyi bir kalitede bir bina zaten hiç hasar almamış ama bu rafların önemli oranda e, çok ciddi artık göç tamamen göçlü devirdiyle e, yaklaşık olarak bize belirtilen yani 6 milyon TL'lik ama ilk başta öngörülemeyen hasarlarla beraber bizim tahminimiz 10 milyon TL'lik bir hasarın oldu. Ve market aslında küçük bir market. Yani 1400 metrekarelik bir alanda tek katlı bir yapıdaki bir market. Ve burada ise yere Ankastre olan rafların direkt yer yemesini gördüğünü görüyoruz. Yani bölme duvarlar mesela belki üst katlardaki bölme duvarlar. Üst katlarda oluşan e, ivme artışlarıyla e, ekstra hasar görmüş olabilir bir yapıda ama buradaki raflar direkt yere an kasre ve reğilmesini gören. Sonuç olarak eğer düşük periyotlarda yarı ivmesinin e, yüksek ivmeleri varsa o yüksek ivmelerden e, rezonansa geçip e, hasarı artırılması olasılığının yüksek olduğu raf tipleri. E, her ne kadar raflarda olur. herhangi bir e, mühendislik hizmeti verildiğini duydunuz mu? Veya... Böyle, e, e, yani e, genelde e, bu tip hani işletmeler hazır tasarım dediğimiz e, işte oldukça e, ne diyelim modüler e, oraya gelip takılan diyelim yani sadece yerde belki ankrajların e, yeri Ankara'cılandığı e, ama daha sonra üst bölümlerin elle takıldığı e, ve çok temel basit e, statik hesap çok basit hesaplar e, gör, e, görmüş aslında ve modüler yani size önceden bir hesabı yapılmış o bölge için uygun olduğu düşünülen bir raf sistemi hani satılıyor ve düşük maliyetli bunlar. Şimdi burada ya biraz önce Şeref Bey'in dediği gibi aslında bu raf meselesi çok önemli ekonomik bakımdan Türkiye'de lojistik sanayi büyük ölçüde gelişti ve bu sizin gördüklerinizden çok daha yüksek çok daha fazla yük taşıyan e, raflar yapılıyor Raf sistemleri yapılıyor Raf deyince böyle basit bir şey almamak lazım Bunlar basmaya Oldukça yüksek e, Yapılabilen e, taşıyıcı sistemler aslında Yani biz buna yapısal olmayan Sistem diyoruz ama Bu orada biraz ayrılıyor Yani bunun bunların yapısal olarak da Tasarlanmaları Hesaplarının kitaplarının yapılması Ve şartnamelerin de Mevcut olması tabii bunun için ve o şartnamelere uyulması lazım. Türkiye'nin bu konudaki eksikliği bu deprem dolayısıyla neyse ki çok büyük bir zarara neden olmadan ortaya çıkmış gibi görünüyor. Ne dersiniz? Ben katılıyorum hocam size. Bu zaten uzun son yıllarda özellikle gündeme gelen bir konu. Şunu da tabii vurgulamak lazım. Yani burada kritik olan rafın kendisinden daha çok rafın içerisinde rafın barındırdığı, çok, o işletme için çok değerli olabilecek, e, rafın maliyetinden çok çok daha fazla maliyete sahip olan belki ürünler olabilir. Evet. E, olarak Dediğiniz gibi raf deyip de geçmemek lazım. E, özellikle o işletmelere çok ciddi e, kayıplara neden olabilecek, işletmelerin durmasına, operasyonların durmasına neden olacak bir durum ortaya çıkıyor. Ve e, yine e, belirttiğiniz gibi bu son yıllarda aslında deprem mühendisliğindeki yeni trend mi diyelim, yeni bir akım mı diyelim, ee, sizin de hocam çok iyi bildiğiniz gibi eskiden çok eskiden e, e, deprem ana amaç insan can hayatının kurtarılmasıydı. E, o onu büyük oranda başardık yani araştırmalarla betonarme olsun çelik yapılar olsun sismoloji tarafında olsun e, artık şunu biliyoruz ki e, insanın hayatını kurtarmak için gerekli olan bina teknolojileri araştırmalar aslında e, büyük oranda elimizde var. Bir noktadan sonra artık insan canın hayatının kurtarılmasından farklı olarak ee, depremin oluştuğu bölgenin hayatının normale dönmesi, e, mali kayıtların azaltılması, e, operasyonların, işletmelerin, fabrikaların, e, devlet idari operasyonların normal hayata dönüp insanların normal hayata dönmesi o depremin olduğu bölgede ve e, e, böylece mali kayıtların e, en düşük oranla e, azaltılması artık yeni e, bir trend olarak karşımıza çıkıyor ve işte performansa dayalı tasarım hep artık bu amaçla İşte bu noktada yapısal olmayan elemanlar, havalandırma sistemlerinden tutun raflar, bir fabrikanın operasyonuna e, doğrudan etkileyen e, mekanik sistemler ama yapı, e, yapıyla doğrudan etkileşimde olmayan bu sistemlerin korunumu da artık bu amaç doğrultusunda ön plana çıkmaya başlıyor. Bu da artık günümüzdeki önemli ihtiyaçlardan birisi olarak deprem mühendisliğinin ne diyelim güncel bir konusu olarak artık önümüzde duruyor. E, herhalde e, belki bir sonraki deprem e, yönetmelikleri güncellemeleri, belki bu yönde de artık e, çalışmalar olacağını umuyoruz. Çok çok haklısın Barış. Ee, evet e, bunu dinleyicilerimize de ben tekrar vurgulamak istiyorum. Barış'ın dediği gibi aslında tabi e, eski depremlerde yani ne bileyim 50 sene önce 40 sene önce e, Türkiye'nin zenginliği bu kadar fazla değildi. Daha fakir bir ülkeydik. O zaman tabi can güvenliğini sağlamak birinci öncelik oluyor. Zaten kaybedecek e, şeyimiz e, bugüne göre çok daha az da o zaman kaybedeceğimiz varlıklar değerler, mallar e, üretim tesisleri vesaire. E, no, Eleştiriyoruz, az büyüyoruz, yavaş büyüyoruz falan filan ama e, tabii Türkiye 40-50 yıl öncesine göre çok çok gelişmiş bir ülke. Çok daha zenginleşmiş bir ülke. E, endüstri bakımından özellikle e, çok çok büyük aşamalar kaydetmiş, çok büyük yatırımlar yapılmış durumda. Ve endüstride çok büyük bir insan kaynağı kullanılıyor. Dolayısıyla ekonomideki katkısı yeri çok çok önemli. Şimdi burada dediğiniz gibi biz tabii deprem mühendisleri olarak birinci önceliğimiz e, yapısal e, davranışı. Yani yapıların davranışı, yapıların depreme dayanıklı olarak e, dizayn edilmesi, değerlendirilmesi vesaire. Ama bu konuştuğumuz açıdan bakarsanız işin ekonomik tarafını da düşünürseniz e, yapısal olmayan elemanların depreme dayanıklı olması... Ee, en az yapısal elemanlar kadar önem verilmesi gereken bir konudur. Nitekim Amerika'da yani benim izlediğim kadarıyla özellikle 2000'li yıllardan başından başlayarak bu iki konu birbirine eşit önem verilerek ele alınmaktadır artık. Yani yapısal olmayan e, e, araştırmalar eskiden ikinci planda kalırdı. Ama şimdi artık onlar da en az yapısal elemanların e, davranışı kadar onların davranışına da önem veriliyor. E, bu Türkiye için çok çok önemli bir şey ve Türkiye'de 2018 yönetmeliğinde yapısal olmayan elemanlara, eski yönetmeliklere oranla biraz daha yer verilmiş olmakla birlikte hala yetersiz. E, özellikle sanayi tesislerinin e, yapısal olmayan elemanları, Barış Bey biraz önce sizin belirttiğiniz gibi e, yani mekanik tesisat, havalandırma ve diğer e, her türlü elektrik, mekanik tesisat, fabrika bağlamında bunlarla ilgili çok ayrıntılı yönetmeliklere ihtiyacımız var. Şimdi bu işi iyi yapmaya çalışan endüstri e, sahipleri, bu firmalar, kurumlar bu işleri daha ziyade yabancı yönetmelikleri yorumlayarak yapmaya çalışıyorlar. Ee, ama tabii tam yeterli olmuyor. Bu konudaki yetersizliğimizi de bu vesileyle yani şartname bakımından, yönetmelik bakımından yetersizliğimizi de bu bakımında, bu vesileyle e, ortaya çıkarmış olmamız, belirtmiş olmamız çok önemli. Evet. Bu, arada, bu arada tabii can da. Tehlikede oluyor. Büyük alışveriş merkezlerinde son İzmir depreminde yaşandı. Bu kasaların arkasındaki şişeler işte bu e, raflara dikkat edilmediği için orada çalışanların kafasına düşüp yaralayabiliyorlar. E, yani bu aynı zamanda sırf mal değil e, insan canına da e, etkiden bir olay. Dolayısıyla çok dikkat etmek lazım. Evet bu maalesef dediğiniz gibi dikkat edilmiyor bunlara. Bu detaylara eczaneler evet. mesela eczanelerde çok kritik oluyor. Bütün ilaçlar gereken ilaçlar e, darmadağın oluyor. Evet. De bir de mesela yüksek binalarda özellikle e, fasatlar yani kaplamaların nasıl davranacağını da e, tabi e, bu da bir aslında bir soru işareti değil mi Eşref Ocak? Siz de belki şey yaparsınız? Yani diye. şimdi aslına bakarsanız Noray Hocam'ın söylediği gibi Türkiye'de çok ciddi aslında geçmişe göre bir iyileşme var. Ben özellikle 97 yönetmeliği sonrasında 97 yönetmeliğine uyan yapılarda yapısal hasar görsek bile büyük bir depremde can kaybının yapısal sebeplerle azalacağını düşünüyorum. Daha evvel sizin de söylediğiniz gibi ama şimdi şöyle bir durum daha var. Yani yüksek yapı örneğini aldığınızda, Yüksek yapıda kaba inşaatın, yani bizim işte kaba inşaat dediğimiz karkas yapının toplam maliyeti oranı artık çok küçüldü. Yani bugün e, 200 metre civarında bir yapıyı düşündüğünüz zaman e, asansörlerin maliyeti neredeyse kaba inşaat maliyetiyle yarışır hale geliyor. Dolayısıyla e, bizi gelecekte bekleyen aslında en önemli sorunlardan bir tanesi bu. Yapsal olmayan elemanların tasarımı ile ilgili maalesef Türkiye'de, yani ben kendim de işte birçok yerde danışmanlık yapıyorum, oldukça da yetkilerim var ama bu konuyu bir türlü maalesef bir şeye getiremiyoruz. Yani sonuca bağlayamıyoruz. Bu konuda maalesef özellikle çalışan mekanik ve elektrik sektöründeki insanlar yeterli bilgiye sahip değiller. Bunun getirdiği yetersizlik tahminen bize bir sonraki depremde can kaybından çok çok yüksek maliyet olarak dönecek. Ben yani kendi gözlemlerimde kader çok sayıda yüksek yapı projesine bulaştım. Biz yüksek yapılarda çok üst düzey kriterleri yapısal olarak sağladığımız halde mesela asansörlerde hala küçük depreme göre tasarım var. Bir örnek olarak vereyim. 200-250 metrelik bir yapıda asansör bozulursa, ee, minimum üç ay. Yani binanın kullanımını basit. en az üç ay. Yani o da basit bir e, şeyde geciktirir. E, artık yavaş yavaş bu konulara ağırlık vermek lazım. Bu Düzya Depremi de bir nevi bunu söyledi. Ben bir şey daha ekleyeyim. Şimdi mesela bu dolgu duvarı hasarlarını yani biz yapı mühendisleri olarak çok fazla önemsemiyoruz ama işte bizim de Barış Bey'le beraber gezdiğimiz e, Apartman binası için konuşuyorum. E, daire başına 150-200 bin liraya yakın bir maliyet gelecek. Daire sahiplerine sırf bu duvarları değiştirmeleri için. Baktığınızda yani bu maliyetler çok da küçük maliyetler değil. Ve de orada şu anda bulunamıyorlar evet. Yani evet, evet. evlerinde başka Tabii. yerlere gittiler. Bu sadece bir binada. Ben burada e, izninizle bir araya girip şöyle bir dinleyicilerin de bir kafalarını da canlandırması için bu konunun e, önemini. Ee, İstanbul gibi bir metropolde bir mega, city, mega şehirde e, çok çok şiddetli olmayan ama orta şiddetli bir deprem olduğunu öngörelim ve e, belki tabii insan yine can kaybı olacaktır e, binalar yine göçme çünkü çok kötü yapı da var ama e, yeni yapısı yeni yapılmış yani son 10 senede yapılmış mesela işte yüksek binalar normal konut yapıları kalitesi yüksek olan ancak e, orta şiddetleri depremde de e, bir miktar hasar alması beklenen Birçok da yapımız var. Şimdi orta şiddetli bir depremde bu yapılarda hasar olduğunu bir kafamızda canlandıralım, hayal edelim. Ve depremden hemen sonra insanların evlerine girememesi, korkması, bu evlerin teker teker incelenmesi gerekecek. Yani incelemeler de, detaylı incelemeleri yapmak da kolaydı, Sadece görsel incelemeler. Yani orada çok ciddi bir o şehrin tekrar ayağa kalkması, Türkiye'nin kalbi olan İstanbul'un tekrar ayağa kalkmasının ne kadar zor olduğunu belki böyle bir örnekle kafamızda hayal edebiliriz. Bu tabii işte Nurey Hocam'ın da belirttiği gibi asıl amacımız insan hayatını kurtarması ama işte modern deprem artık biz bu noktada yeni yapılan binalarla bunu bir noktada artık başarabiliyoruz. İşte karşımıza çıkan diğer problem de bu. Daha belki düşük depremlerde İstanbul gibi bir şehrin ayağa kalkması mümkün olabilecek mi? Oluşabilecek hani kaosu hani bir <gülüyor> dinleyicilerimizin ben düşünüp olayın e, ciddiyetini anlamalarını e, rica ediyorum. Evet çok teşekkürler. Bir kısa ara verelim. E, bir müzik parçası dinleyeceğiz. Ondan sonra programımıza devam edeceğiz. Açık Radyo'da Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Bugün programı Mehmet Nuray Aydınoğlu hocamız, Elvan Tekin Muzaffer Tunca ve ben Gürhan Ertür birlikte sunuyoruz. İki konuğumuz var. Barış kuş ve Şeref Polat Beyler e, her ikisi de deprem mühendisi ve e, Düzce depremini konuşmaya devam ediyoruz. Murat Hocam söz sizde. Şeref Bey'in sözünü ettiği bir konudan ben de bahsetmek istiyorum. E, Düzce'de özellikle fazla yakada da aynı şekilde fazla yükseklikte bina olmaması, Az katlı, dört kat civarında kat binaların çoğunlukta olması. E, bunların e, çoğunun 99 depreminden sonra oldukça rijit bir biçimde yeni veya güçlendirilmiş olarak e, yapılması. E, zeminin ise çok zayıf olması. O bütün bölge e, alüvyon e, türü zeminler. Aslında ee, böyle biraz paradoksiyel gibi görünen bir şeyden söz edeceğim şimdi. Ee, tabii zeminler, zeminlerin zayıf olması deprem dalgalarını genellikle büyütür. Yani etkilerini arttırır, genliklerini arttırır. Ama bazen de azaltır. Yani onu da, onu da çoğu insan e, bilmeyebilir. E, bazen de azaltır. Fakat üstüne yapıyı koyunca eğer Yapı çok rigid yapının titreşen yapıdan tekrar zemine aktarılan dalgalar var. Yani geri, geri dönüş dalgaları. Bu dalgalar e, zayıf zeminde e, büyük ölçüde sönümlendirilir ve hızla sönümlendirilir. Dolayısıyla bu aslında e, zayıf zeminiz üzerinde rigid yapı çok yüksek katlı olmayan rigid yapıların bulunması durumu... Binanın lehine olur. Yani binaya gelen etkileri azaltır. Hani bu şimdiye kadar özellikle yer bilimci arkadaşların yıllardır telefon, te televizyonlarda söylediklerinin tamamen tersini söylüyorum. Bu böyledir. Yani ve e, bununla ilgili e, şeref söyleyince aklıma geldi. Biz 1996 Dinar depreminden sonra orada e, devlet e, çok rigid binalar yaptı. Kötü zemin üzerinde yani yeni afet binaları olarak az katlı 5-6 katlı binalardı ve bunları böyle tünel kalıp sistemiyle çabuk yapalım diye yaptılar. Aşırı rijit binalar oldu. O sırada ben bir öğrencime tez konusu olarak bunu verdim ve birlikte çalıştık. Ee, bu Hakikaten bu çok rigid binalarda bir olası depremde daha sonra... Etkilerin çok azalacağını gösterdik ve bunu uluslararası bir yayın olarak da yayınladık. Yani bu çok muhtemeldir. Bu konuda araştırmaların yapılması lazım. Bunları da bilmek lazım. Çünkü biraz da kamuoyunun meseleye bu açıdan bakmasının da sağlanması lazım. O bakımdan yapı zemin etkileşimi konusu herhalde bu depremden çıkarılacak derslerden biri olabilir. Barış bu konuda sen de düşünüyorsun? Hocam, e, ilk düşündüğüm konu e, şöyle oldu açıkçası. Yani normal bir vatandaş, tabii çok olayın çok teknik taraflarına da inceliyoruz ama yani şöyle bir algı tabi oluşmaması gerekiyor. Nispeten e, diyelim hani gene e, e, çok kaba tabirle kötü bir zeminde yapılan binalar acaba daha mı az deprem görül gibisine hani bir şey? Hayır alır. hayır, Rijit <gülüyor> olmak kaydıyla, az evet, katlı evet. olmak kaydıyla evet, tabi. Evet. Evet. Ee, yani burada bir e, söylediğim gibi çok farklı lokasyonlardaki farklı binaların o şartlar altında tabi incelenmesi gerekiyor ve aslında deprem mühendisliğinde hala araştırılması gereken e, birçok konu oldu, anlayamadığımız belki birçok konu oldu fenomenin olduğunu da bize hani burada yansıtıyor. E, biz genelde e, e, yapı-zemin etkileşimini e, uygulamada şu anda biliyorsunuz yüksek yapılar için e, ve çok kötü zeminlerde hani uyguluyoruz. Evet. E, ben şunu da tabii hatırlatmak istiyorum, yine az önce yüksek yapı konusu açıldı ama e, yani İstanbul'da e, gerçekten e, sayısı çok fazla, yani belki 100 metre, 100 metrenin üzerindeki birçok yüksek yapılar. E, bunlar tabii e, bir dönem e, yönetmelik kapsamında yapılmadı, yine bazıları kontrollü yapıldı ama kontrollü yapılmayan da bazı binalar var. Ee, bu binalarda özellikle e, zemin yapı etkileşiminin nasıl olacağına dair e, tabii kafamızda soru işaretleri var. İşte araştırılması gereken konu olarak belirttiğimiz. Ama dediğiniz gibi yani Düzce bölgesinde bu o, zeminin bu özelliğinden dolayı e, bu spesifik deprem için e, beklenen bir yapılarda, beklenen e, hasardan daha düşük bir hasar oluşması belki bu zemin yapı etkileşimi ve Oradaki lokal zemin koşullarından kaynaklı olarak belki böyle bir açıklama da yapılabilir. Ben de benzer düşünüyorum, bu şekilde düşünüyorum. Bir ek yapabilir miyim Sayın Hocam? Evet tabii buyurun. Yani siz çok iyi bilirsiniz. Biz yönetmedikte etkileşim dediği gibi Barış Bey'in sadece yüksek yapılarda girdi. Yani öyle demiyorum tabii. Yüksek yapılarda daha dominant girdi. Etkileşim kazıklı yapılarda girdi. Yüzeysel temel yapılarda girmedi ama biliyorsunuz Asya'da yani Amerikan yönetmeliğinde çok uzun zamandır etkileşimin etkisini daha basitleştirilmiş halde yüzeysel temel yapılarda da alıp gelen kuvvetleri azaltma yönünde bir şey var. Hatta yani %70 Evet evet kadar ben de bir söyleyecektim unuttum. Doğru doğru yani, azaltıyorlar. evet e, Oldukça ciddi azaltımlar yapıyorlar. Yani şimdi ben oradaki şeylerimden hatırladığım e, kadarıyla e, yani Düzce'deki yapıların stoğunun periyotlarının 0.2 saniyeler civarında olacağını düşünüyorum çünkü bunlar perdeleri de olan yapılar e, baktığınızda bayağı ciddi yapılar büyük bir ihtimalle bayağı ciddi azaltımlar yapmış olmalı yani bunu zaten çalışmak lazım benim bu konudaki fikrim o evet. e, o bölgede en azından yapısal sistemini bildiğimiz e, yapılar var e, Düzce bölgesinde e, benim e, çok detaylı zemin bilgisi sahibi olduğum izolatörlü bir yapı var. Aslında Barış Bey onu da şimdi size şey yapar. Biz e, özellikle bu yapıya çok ciddi zaman harcadık. Burada yabancı bir yatırımcı, iki yapı doğru, özür dilerim bir değil iki yapı var. Yabancı bir yatırımcı çok büyük bir e, üretim tesisi kurdu. E, ve iki e, büyük binası var. Bir tanesi çok büyük silah oradan oluşuyor. Biz bu iki yapıyı da gezdik. Hemen hemen de bir tanesi sürtüme bazlı, evet, bir sürtüme bir bazlı, bir bazlı. biri e, kuvaçuk bazlı. E, bu yapılarda izolatörlerin aktive olduğunu da gördük. Aslında izolatörlerin aktive olmuş olması bile aslında iğmelerin hmm. oldukça iyi olduğunu hmm. gösteriyor. Bu yapı depremin e, epicenterine 2-3 kilometre de uzaklıkta. Hmm. Bayağı da yakın yani baktığınızda. Ben o bölgede çok detaylı zeminle ilgili... Sondajlar yaptırdıydım, çok ciddi jeofizik ölçümler de yaptırdıydım. Ee, orası düzce bölgesinde oldukça temsil eden bir yer. Yani bu bilgileri kullanarak inşallah e, bir çalışma yapmayı da düşünüyorum. Sanırım o çalışmada zaten bu özellikle yüzeysel temelli yapılarda ciddi azalımlar olduğunu da etkileşimden dolayı gözlemleyebileceğimizi düşünüyorum. Çok doğru, evet. Ben buradan hareketli bir şey sorabilir miyim Nuray Hocam? Tabii Şimdi e, anlaşılan odur ki her bir depremden sonra biz bunun örneğini İzmir depreminde de yaşadık. E, şimdi arkadaşlarımızın aktardıklarından hareketle e, düzce depremi sonrasında da e, son derece önemli bulgulara ulaşıldığı anlaşılıyor. Evet. Şimdi tabii ki e, özellikle... Barış Bey ve Şeref Bey kendi profesyonel hayatlarında bu edindikleri tecrübeleri mutlaka kullanacaklardır. Ama buradan hareketle acaba Türkiye'de hem deprem mühendisliğinin geliştirilmesi hem de deprem riskinin azaltılmasına ilişkin çok daha önemli ve ciddi çalışmaların yapılması gerekmiyor mu? Mesela arkadaşlarımızla şu anda biz, bu programda konuşuyoruz ama bunun dışında e, mutlaka hem devletin hem yerel yönetimlerin e, dikkat edecekleri, önem verecekleri, öğrenecekleri, dinleyecekleri e, bir e, alan açılacak mı? Böyle bir imkan var mı? Mesela Barış Bey ve e, Şeref Bey acaba e, Şehircilik Bakanlığı tarafından veya yerel yönetim tarafından mı böyle bir incelemeye davet edildiler bu bu konuyu da biraz konuşabilir miyiz lütfen tabi buyurun arkadaşlar siz cevap verin. bizim tabi ilk hemen son sondan başlayayım biz kendi şahsi tabi inceleme amaçları için oraya gittik deprem tabi depremden sonra o bölgenin incelenmesi deprem mühendisleri açısından deprem yapısal deprem mühendisleri açısından da çok çok önemlidir, çok değerli bilgiler yani, içerir barındırır. Ee, bu amaçla biz tabii e, kendi e, inisiyatifimizle, kendi gayretimizle, bu şekilde herhalde giden de birçok mühendis arkadaşımız var. Yani o bölgede de projeler yapan, çalışan, yapmayan ya da İstanbul'dan e, o tarafa giden e, gerçekten e, ben eminim farklı üniversitelerden de giden herhalde e, bu e, fenomenleri, bu işte konuları araştırma, öğrenme, saha ziyareti ile öğrenme gayreti içerisinde olan birçok akademisyenlerden olduğunu tahmin ediyorum. Ama Çelişeşi Bakanlığından da eminim tabii orada AFAD, işte, devletin de tabii değişik kurumların da orada olduğunu tabii hem medyadan hem de başka kanallardan biz de tabii gözlemliyoruz. Tabii ilk sorunuza gelecek olursak, tabii depremle ilgili yani devlet tarafında işte akademik çalışmalar olsun, uygulama yönetmeliklerin geliştirilmesi olsun, e, uygulama noktasında kontroller olsun. Tabii birçok şeyin daha e, çalışmamız gereken çok konu var. Bu konuda e, epey emek sarf edilmesi gerekiyor. E, şimdi belki bunun bir nedeni ben hep benzer örnek veriyorum ama biz depremi günlük bazda yaşamıyoruz. Şimdi ben e, Japonya'da bulundum. E, iki sene araştırmacıydım orada. Biz orada günlük bazda bazen deprem yaşıyorduk. E, artık e, hayatın bir parçasıydı bu. Ve e, Japonya gibi ülkede e, bu şekilde yoğun deprem olan bir ülkede e, depremin temelden çözümünün gerektiği artık çok e, açık ve net. E, o noktada hem ülkenin gelişimine bağlı olarak e, tabi ciddi bir deprem mühendisliği uygulama kalitesi e, vesaire var çünkü ona bağlısınız. Ama Türkiye'de bazen e, gündem çok hızlı değişiyor belki ya da e, ihtiyaçlar belki çok hızlı değişiyor. E, nispeten e, planlarımız e, kısa, orta ve uzun vadeli planlarımız, hedeflerimiz e, süreklilik belki kaynaklı çok hızlı değişebiliyor. Ama deprem gibi artık değişmeyen belki bizden sonra, bizim ömrümüzden sonra da değişmeyecek, bu gerçek Türkiye'de kalacak konular için kalıcı ya da sürekli olabilecek politikaların, stratejilerin de tabi geliştirilmesi gerekiyor. Evet. Ama dediğiniz doğru yani 2000 herhalde belki 10-15 sene evvel bir deprem afet plan çalışmaları vardı, onlar yapıldı ama hani ne kadar uygulandı bunlar soru işareti. Yalnız gene de gözlemliyoruz. Mesela belediyeler bazında, işte çevreşecik bakanlığı bazında, farklı devletin farklı bakanlıkları bazında da tabii depreme yönelik olarak e, bu gayretler e, sürdürülüyor. E, tabii biz de akademik özellikle çalışmalar olsun, işte uygulamada e, bu yönde çalışan mühendis arkadaşlarımızın olsun, e, belki yani biraz daha fazla desteklenmesi hani gerektiğini ben de düşünüyorum. Bu konuya biraz daha ağırlık verilmesi gerektiğini düşünüyorum. E, çünkü işte bu düzce depremi bir örnek her depremden çok farklı yeni şeyler öğreniyoruz. Ülkemize en uygun stratejilerin geliştirilmesi için bir ne diyelim, buna bir bu yönde bir yatırım yapılması gerekiyor. Ama şunu da tabi kabul etmek lazım. Yani 99 depreminden sonra da aslında değil mi? Yani epey yol kat ettik. Yeterli mi? Değil. Daha fazla değil mi? Bu yönde belki çalışmalar, yatırımların yapılması gerekiyor. Şimdi yani sistem bazında Türkiye'de eleştirilecek çok konu var baktığınızda. Belirli konularda hala yeterli olduğumuzu söyleyemeyiz ama en azından benim gözlemlediğim kadarıyla son 10 senede e, Türkiye'de özellikle bu deprem mühendisliği alanında çalışan firmalarda ciddi bir ilerleme var açık konuşmak gerekirse. E, bu konularda biraz daha ciddiye aldığımız da kesin. Artık şunu kabul etmek lazım deprem konusunda bilgiler devamlı değişiyor. Yani sadece bizde değil, her yerde bu, söz, bu olay söz konusu. Yani deprem mühendisliğinin şanssız taraflarından biri depremle beraber kazanılan tecrübeyle ilerleyen bir meslek. Ne kadar araştırma yaparsanız yapın. Depremin kendi tarafı korkunç, random. Dolayısıyla her depremde hem beklediğimiz hem beklemediğimiz şeylerle karşı karşıya kalıyoruz. İşin... Tabiatında depremleri yaşadıkça bu olayları geliştirmek var. Benim Türkiye ile ilgili şeyim şimdi yani açık konuşmak gerekirse burada inşaat mühendisleri biraz çuvaldızı kendilerine batırmak zorundalar. Barış da ben de Amerika'da belirli bir dönem çalıştık. Çalıştığımız dönemde bizim gözlemlediğimiz en önemli şey özellikle inşaat mühendislerinin bahsettiğim uygulamanın içindeki inşaat mühendislerinin her şeyi kontrol ettiği diye ne manada? Yazılan yönetmeliklerden tutun da bunların uygulamadaki kontrol ne kadar? Yani oradaki sistem tamamen profesyonellerin elinde olan bir sistem. Maalesef Türkiye'de bu böyle değil. Birincisi her şeyin yukarıdan gelmesi bekleniyor. E, yukarıdan gelen bir sistemin aşağıda hazmedilmesi zordur. Yani açık konuşalım, e, bu yukarıyı nasıl tanımlarsanız tanımlayın. İster akademik ortam olarak tanımlayın ister devlet mekanizmaları olarak tanımlayın, yukarıdan getirdiğiniz sistemlerin hazmedilmesi dediğim gibi çok uzun zaman oluyor. Ben 97 yönetmeliğini yazarken Nuray Hocam'ın asistanıydım. O size şimdi daha detaylı da söyler ama yani o zaman yaşanan tartışmalar şu an mesela artık ortada yok birçoğu ve insanlar o zaman gösterdiği reaksiyonları bir kenara bıraktılar ve yönetmeliği en azından modern, manada yazılmış Türkiye'nin ilk deprem yönetmeliğini kabullendiler. Ama bunun buraya gelmesi herhalde bir işte 20 küsur seneyi buldu maalesef. Ee, bunun daha etkin bir şekilde olabilmesi için bence biz inşaat mühendislerinin evet. oluşturacağı yapıların daha aktif olması lazım. Yani bizim kendimizin bu konuda çok aktif olmamız lazım. Bu konuda açık konuşalım birçok şeyden şikayet ediyoruz. Mesela yer bilimcilerin çok fazla ön plana çıkmasından şikayet ediyoruz ama biz de çok fazla bir şey yapmıyoruz. Yani bunu tabii, evet, biz. evet çok, çok bu konuda bence bizde çok büyük sıkıntılar var. Daha iyi organize olmalıyız. Daha iyi insanları bilgilendirmemiz gerekiyor. Ben böyle düşünüyorum. Çok teşekkürler. Bir sorun daha var. Konuşmalarınız için özellikle bu Asmolen e Yapılarda, duvarlarda önemli hasarlar gördüğünüzü, dolgu duvarlarda önemli hasarlar gördüğünüzü belirtmiştiniz. Şimdi buradan hareketle iki konu ön plana çıkıyor. Birincisi bu hasar tespiti meselesi Türkiye'de anlaşıldığı kadarıyla bir başka önemli problem. Özellikle depremler sonrasında ortaya çıkan bir takım araştırmalar yapılıyor. İşte tespitler yapılıyor buradan hareketle e, şeyin daskın e, sistemi e, sigorta sistemi devreye giriyor Fakat bir yandan da herhalde yapılarda artık yapılmaması. Gereken özellikle bu dolgu duvarlarla ilgili sözlerinizden hareketle bunu sormak istiyorum. Yapılmaması gereken ve kullanılmaması gereken malzemeler var. Son beş dakika içinde bunlara ilişkinde sizden bilgi rica edebilir miyiz? Evet arkadaşlar isterseniz ben şöyle bir giriş yapayım. Ee, Lütfen hocam. Bu dolgu duvarları meselesi çok çok önemli bir konu. Şimdi e, sayısını kesin olarak bilemiyorum birkaç. Fark bir rakam ifade edildi medyada. E, pek çok bina yıkılıyor Düzce'de ve Gölgekada. Sebebi bunların binanın ağır hasar olması. Genel olarak ifade edilen bu. Fakat arkadaşların da söylediği gibi ağır hasarlar aslında dolgu duvarlarında. Tamam bu dolgu duvarlarının değiştirilmesi lazım. Çünkü e, bunların e, şeyi e, tamiri oldukça güç, büyük çatlaklar var. Hani küçük çatlak olsa belki. Tamir edilebilir. Ama ne olursa olsun mesela Şeref Bey bahsetti. Daire başına 150 bin lira masraf tahmin ediliyor dedi. Ama bunu yeni bütün binayı yeniden yapmaktan çok daha ucuz bir şeydir bu yani. Şimdi yani yapının taşıyıcı sisteminde hasar olmamasına rağmen affedersiniz biraz cehaletten biraz değil tamamen cehaletten bütün binaların yıkılması büyük bir milli servet kaybıdır. Hani oradaki ee, bina sayısı önemli değil. Ama aynı şeyi geçen hafta da söyledim. Van'da da yaşadık. Van'da bundan biraz daha fazla yaşadık. Yarın öbür gün bir deprem olduğunda yine yaşayacağız. Yani bu konuda aslında e, deprem sonrası değerlendirme yapan yetkililerin daha, daha bilgili olması lazım. Hangi eleman taşıyıcıdır, hangisi taşıyıcı değildir? Bunları bilmeyen elemanlara Görev verilmemesi lazım. Evet, arkadaşların e, sizin sorduğunuz çok önemli diğer konularla ilgili görüşlerini de alarak bitirebiliriz. Birkaç dakikamız kaldı. Ee, e, şöyle, şimdi burada e, yasaklamak, yani belli ürünleri yasaklamak, belli sistemleri yasaklamak e, hakkında ya da e, belki limitlemek kullanımını. E, burada tabii iki yaklaşım olabilir. Bir, bir, e, e, Mesela gelişmiş ülkelerde genelde yani e, mümkün olduğunca mühendise bırakılıyor. Yani mühendisin bunu gerekli tasarımları yapmak, gerekli önlemleri almak kaydıyla. E, çünkü o ülkelerde çok ciddi bir sorumluluk yükleniyor mühendislere, yapı mühendislerine, yapı, e, yapısal deprem mühendislerine diyelim. E, ve e, gerekli önlemleri almak kaydıyla e, belli sistemleri kullanılmasına izin veriliyor. Mesela şimdi duvar vardığınız zaman onun tasarımla ilgili de bir iki yöntem var. Bunu yapıya bağlayabilirsiniz, yapıdan izole edebilirsiniz gibisinden ama şimdi e, diğer yaklaşım ise sizin dediğiniz gibi biraz daha rigid belki e, belli sistemlerin kullanımını e, tümden hani kaldırmak ya da yasaklamak ya da e, limitlemek belli şartlara bağlamak gibi. Burada da tabii mühendisin e, burada e, hesap yapma kabiliyeti, bu deprem mühendisinin yapı davranışını anlama kabiliyetiyle alakalı bir durum ortaya çıkıyor. Ne kadar mühendisliği güvenebileceksiniz. Tabii Türkiye'de bu biraz zor. İşte bu noktada işte ben şeyi tekrar hatırlatmak istiyorum. Belki doğrudan konuyla alakalı değil ama bu yetkin mühendislik dediğimiz konu yani deprem yapıların depreme yönelik olarak tasarımında yetkin mühendislik dediğimiz konu mesela bu noktada doğrudan karşımıza çıkıyor. Ben 97 mezunu bir inşaat mühendisiyim ama hala her depremde her projede yeni bir şeyler öğreniyorum. Yani ve o konuyu da çok çok iyi bildiğimi, yeni bir şey öğrendiğim zaman da ben bu konuyu henüz öğrenmemişim diyorum kendi kendime. Şimdi bizim Türkiye'de Yeni mezun herhangi birisi e, piyasada mevcut olan e, benim otomatik tasarım programı dediğim, Nuray Hocam'ın işte ineks ucuk programı dediği programlarla bir tuşa basarak tasarım yapıp e, hemen e, e, projeyi işte belediye geçirme imkanı var. İşte bu noktada bunun önüne geçmek için yetkin mühendisliğin gerçekten ne kadar önemli, ne kadar değerli olduğunu e, işte sizin verdiğiniz örnekte de karşınıza çıkıyor. İşte böyle de var. Ben eğer yetkin mühendis olan, tecrübesi yüksek olan, Bende bir noktaya gelmiş bir mühendis arkadaşımı o bölme duvarın tasarımını e, belki depremde hasar almayacak şekilde yaptırabilirim ama şimdi o seviyeyi, o bilgi tecrübesini göremediğim bir mühendisle diyorum ki bunu yapma diyorum, buradan hiç bununla uğraşma diyebiliyorum. İşte oradaki iki yaklaşım söz konusu. Tecrübeli, kaliteli bir mühendislik camiasının yaptığı tasarım ve nispeten e, e, o seviyeye gelmemiş mühendis arkadaşlarımızın bizim Türkiye'deki e, bu yetki mühendislik ile alakalı olarak bir şey de vurgulayacağım. Şimdi yeni yönetmelikte tasarım gözetmenliği denen bir e, e, olgu da e, devreye girdi. Bu e, bence çok çok önemli bir adım. E, çok belki vurgulanmadı, medyada da belki gündeme düşmedi ama yetkin mühendisliğin belki altyapısını oluşturacak belki bir olgu. Bunu da Çevre Şehircilik Bakanlığı bence başardı. Nur Ejim'in da çok çok büyük katkısı var burada. E, onu da ben gündeme burada getirmek istedim. Çok çok teşekkürler ve programımızın süresini de bitirdik. Programımıza katıldığınız, katkı verdiğiniz için çok teşekkür ederiz Barış Bey, Şeref Bey. Sağ olunuz. Umarız Türkiye olun. Türkiye sizin bu izlenimlerinizden, araştırmalarınızdan yararlanır. Evet. Sağ olunuz. Çok teşekkürler. Evet efendim bu hafta Altın Saatler programında konuklarımız deprem mühendisleri Barış Erkuş ve Şeref Polat idi. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.